Rabıta'nın en faziletli zamanı ve fazileti. İmsaktan sonra Vird'e başlamak, zikretmek, güneşten evvel bitti ise güneşin doğuşuna kadar Rabıta ile meşguliyet çok Faideli olduğu gibi güneş batmadan birkaç dakika evvel akşam namazından sonra en az 5 veya 15 dakika Rabıta çok güzeldir. Bundan evvel tarif edilmiş herhangi bir Rabıta bu vakitlerde yapılabilir. Mürşidin huzurunda rabıta yapmamak evladır. Fakat edeben mürşidin bulunduğu mecliste bir miktar gözünü kapatır. Kalbi üzerinde bekler. Hz. Sani kutsesi Ruhu akşam namazından sonra mürşidinin huzurunda olan müridin vukufi kalbi ile mürşide yalvarmasını daha tercih etmiştir. Mürşidin huzuru dışında sabah zikir ikindiden sonra rabıta ve muhasebenin çok faideli olduğunda nakşibendiler ittifak ettiler. Her hayırlı işin başlangıcından sonunda rabıta eden yahut zikredenin kazancı, çalışması ve işi de zikir sayılır diye piri tahi tasrih etmiştir. Gavz-ı Halim Efendimiz Hazretleri, hayali de olsa teslim, ihlas ve muhabbet kemal buluncaya kadar Rabıta tam manasıyla düzelmez buyurdu. Bunların azalmasında rabıta bozulur, çoğalmasında düzelir buyurdular. Şahı hazneden gelen nakle göre, dört şeyle rabıta bozulur, virtlerde gevşeklik meydana gelir. A, mürşidi hakkında şüpheye düşmek. Bundan kurtuluş sık sık tövbeyi tazelemektir. B. Halkla uğraşmak yani, Ribet ve gaflete dalmakla rabıta bozulur. Bunun çaresi hayırlı meclislerde bulunmak ve hayırlıları seçmektir. c. Şeyhinden başkasına meyletmek yahut şeyhinden başkasının telkininin tesiri altına girmek. Bunun da çaresi telkinleri sarf nazar etmek, hayali olarak şeyhinin yanına gidip gelmek yahut bil fiil gidip tarikati tazelemektir. D. Büyük günah işlemekten dolayı ümitsizlik ve tembellik rabıtayı bozar. Bunun çaresi devamlı mücahadedir. Günde yetmiş kere günah işleyen yetmiş kere şeyhine yalvarır, beyatini tazeler, tövbe eder. Hangi tövbe ve beyat ki arkasından kolaylıkla emirleri yapar ve yasakları terk edebilirse hakiki tövbe odur. Yani tövbeyi i nasuhtur. Tövbeye muvaffak olan her yerde muvaffak olur bi-iznillahi ta'ala. Hakkın huzuruna kavuşmanın üçüncü yolu zikir yoludur. Allah Teala hazretlerinin zikri, insanı esfelisafiliğinden i safiliğinden yükseltir. Çünkü insan ruhu onu anmaktan başka hiçbir suretle sükunet bulamaz. Allah'a kavuşanlar iki kısımdır. 1- Kendileri farkında olsun olmasın, mücerret onun inayeti ile ona kavuşanlardır. Enbiya ve birçok evliya bu yoldan Allah'a kavuşturuldular. Bu onun nimetidir, dilediğine verir. Bu yolda kabiliyet şart değil, Allah'ın vermesi şarttır. O nimeti dilediğine verirken kabiliyeti de ihsan eder. 2. Kulun kendi gayreti ile Allah'a kavuşmasıdır. Bu yol açık, tehlikesiz, avam ve havasa faideli yoldur. Bu da ikiye ayrılır. a. Eserlerden düşüne düşüne tasavvur ve bin netice tasdik prensipleriyle eserden müessire giden yoldur. Nitekim kelamcılar ve bir takım ehlizikir zikir ve tasavvufçular bu yol ile kavuşmuşlar. Bu yoldaki kabiliyetin şartı ilim, amel ve ihlastır. Kimisi ilmi tekamülden sonra, kimisi de ameli tekamülden sonra kabiliyet ve gayretiyle Allah'a kavuşur. B. Mücerred zikir ve rabıta ile yahut rabıta ile kavuşma yoludur. Bu eserde en çok bu yol tarif edilmektedir. Evvelki yolda pek ender insanlar yetişir. Ama bu yolda ise genç, ihtiyar, alim ve cahil, az bir gayretle çok büyük servetleri elde edebilir. فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ Siz beni zikrediniz ki, ben de sizi zikredeyim. Rahmetime kavuşturayım ve dostlarımın içerisinde sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Maalindeki ayet-i kerime en kuvvetli rehberdir. Kulun Allah'ı zikretmesi, kalben hafazalardan bile gizli Allah'ı anması demektir. Allah'ın kulu zikretmesi, ona nimeti vermesidir. Nimet kula kavuştuktan sonra kulun da ona ayrıca teşekkür etmesi gerektir. Kulun Allah'a şükretmesi de onun nimeti ile ona boyun eğmesi ve isyan etmemesidir. Buna zikri fiili denilir. خَيْرُ الزِّكْرِ مَا خَفَى وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا كَفَى Zikrin en hayırlısı, gizli olan kalbi zikirdir. Rızkın en hayırlısı da, kâfi olan rızıktır. Malindeki hadis-i şerif, Nakşibendi tarikatının en büyük düsturudur.